ومن يطيع الله ورسوله فقط فاز فاز عظيمة أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار. آية خممسة عشر. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أش أساس أدل الأصول سلاسة رساله نين شرعي Devam ediyoruz. Bu hayırlı, bu mübarek kitabın birinci aslının son bölümlerindeyiz. Birinci asıl kulun Rabbini bilmesi. Kulun Rabbini bilmesi. İkinci asıl kulun İslam dinini delilleriyle bilmesi. Üçüncü asıl kulun kendisine gönderilen insanlığa ve cinlere gönderilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesi. Kulun Rabbini bilmesi konusunda, hususunda bizler kulun muhakkak La ilahe illallah'ın anlamanı bilmesi gerektiğini ancak bunu bilirse Rabbini bileceğinin tanıyacağının mümkün olacağını söyledik. Bir insan La ilahe illallah'ın manasını bilmez. Şartlarının gereğini yapmaz. La ilahe illallah'ın gereğini yapmaz ise Bu insan Rabbini bilmiş olmaz. Yani Rabbi bilmek sadece bizleri yaratan bir yaratıcı var deyip duraksamak değildir. Bugün birçok insan kendilerine sorduğunu zaman diyor ki biz de iman ediyoruz ki, biz de inanıyoruz ki bizi yaratan bir ne var? Yaratıcı var. diyor ki bunu söyleyince bu insan ne oluyor? İslam dairesine geliyor. Hayır. Bir insan muhakkak ki la ilahe illallahın anlamını, mefhumunu bilmesi lazım. Ondan bu kelimeninle istediğini çok iyi idrak etmesi lazım ki Müslüman olabilsin. İşte müellif rahimehullah ilk aslında bizlere bunları anlattı. Bu sadette dedi ki Allah ibadet konusunda Allahu Teala'nın yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gereken ibadetler var. Bütün ibadetlerin yalnızca Allah yapılması gerekir. bunlarla ilgili bizlere örnekler verdi. Bizler de bu örnekleri tek tek aldık, zikrettik. Aleyküm selam. Özellikle müellif Rahimahullah zikretmiş olduğu örneklerde insanların çokça şirke düştüğü meseleleri bize zikrettik kitabında. Çünkü insanların bu meseleleri açıklığa kavuşturma konusunda çok ihtiyaçları var. Yani istiane meselesini aldık. Kavf, korku meselesini aldık. Reca ibadetini aldık. Öyle değil mi? Rahbet, rahbet aldık, inabet aldık, dua ibadetini aldık. İşte bunlar müellif rahimahullahın zamanında da, bu zamanda da, bundan sonra da da insanların Allahu Teala'ya en çok şirk koştuğu ibadet türlerinden bazıları. Onun için Allah rahmet eylesin müellif rahimahullah burada, bu kitapta, bu bölümde, kulun Rabbini bilmesi bölümünde, İbadetin yalnızca Allah yapılması gerektiği konusunda bu önemli ibadetlere işaret etti. Bizler de, de ilim ehlinin zikretmiş olduğu tafsillerle bu türleri zikrettik. Tabi kitabın üç esas kitabının bu bölümü'nün daha genişçe, kapsamlıca anlatıldığı başka bir kitabı var müellifin. Ne o kitabın adı? Kitabı Tevhid. Kitabı Tevhid Hakku'llah ala'l-abid. Allahu Teala'nın kulları üzerindeki tevhid kitabı. Orada daha ile birlikte Müellif Rahim Allah her bir ibadet için hemen hemen ne yapmaya çalışıyor? Bir başlık, bir bab zikretmeye çalışıyor. Allah'a nasip ederse bu kitabı bitirirsek ola ki e, fırsat bulduğumuz takdirde e, Müellif'in, Muhammed İbni Abdullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı kitabını tekrardan şerh edebiliriz. Biz o kitabı bundan iki, 3 sene önce yaklaşık olarak şerh ettik. Çok da fayda hasıl oldu. Bereketli oldu. Umulur ki bu kitabı bitirdikten sonra Yine bizler o kitaba döneriz. Hatırlayın geçen hafta. Niye bizler bu kitabı okuyoruz, bu kitapları tercih ediyoruz? Çünkü Davet İmamı Muhammed bin Abdullah Rahim Allah, kitaplarında özellikle çok kolay bir dil kullanıyor. Herkesin anlayacağı bir dil. Yani bir ibareyi çözmek için böyle sözlüklere, böyle büyük büyük kitaplara dönmeye gerek yok. O kadar kolay, o kadar tatlı ifadeler kullanıyor ki herkes anlayabilir. İkincisi, Müellif Rahim Aholla Derin ve çok böyle kapsamlı ilim zikrediyor. Zikrettiği konular, zikretmiş olduğu meselelere bakın. Çok kısa ifadelerle ne yapıyor? Bunları zikrediyor. Kolay ifade, kısa ifade ve güzel ve bol ilim. Muhammed İbni Abdülrahim'e olan diğer kitaplarında da bu husus hep öne çıkıyor. Ve ümmetin ihtiyaç duyduğu meseleler. Ümmetin ihtiyaç duyduğu meseleler. Yani bugün ümmetin hala binlerce mensubu bu meselelerin çoğunu tahkik edebilmiş değil. Duymamışlar. İnsanlar devlet kurup devlet yıkıyorlar. Değil mi? Çok büyük meseleler hakkında konuşuyorlar. Ama desen ki yemin etmenin hükmü nedir? Büyük şirk midir? Küçük şirk midir? Nedir? Birçok insan burada zikredilen tafsili ne yapamakta? Bilememekte. Delil-u zebhi muallif diyor ki rahimahullah. Delil-u zebhi kavluhu Ne demek zabih? Kesme. Kurban kesme. Ne diyoruz biz? El zabih diyoruz. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Kavluhu Teala قُلْ اِنَّ صَلَاتِي De ki اِنَّ صَلَاتِي Denim namazım وَنُسُك۪ي kurbanım Namaz beden ile yapılan ibadetlerin en faziletlisi. Namaz beden ile yapılan ibadetlerin neyidir? ...en faziletlisidir. İrim Eylül diyor ki... ...kurban da... ...mal ile, parayla ile yapılan ibadetlerin... ...en faziletlisidir. Çünkü malla birlikte... ...kurban keserken, o verdiğin para karşılığında... ...aldığın kurbanı keserken... ...harcadığın paranın yanında, malın yanında... ...bir de kalpte ne var? Yüce Allah'ı... ...tazim var. Yani o kurbanı yatırıyorsun, boğazına bıçağı vuruyorsun... ...Allah'ı tesbih ediyorsun... Şey, ...Allah'ın ismini zikrediyorsun... ...pardon... Allah'ın adına kesiyorsun. Burada ne var? Mali ibadet var ve mali ibadetin yanında kalpte bir tazim var. Onun için diyorlar ki mali yani mal ile yapılan ibadetlerin en faziletlisi nedir? Kurbandır. Inna salati wa nusuki. Namazım ve kurbanım. O mhiyya ve memeti. Hayatım, yaşamım. O Ölümüm. ölümüm. Hayatım, yaşamım ve ölümüm. Lillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsutur. Beni yaratan ve beni öldürecek olan da kimdir? Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Hayat vermek ve öldürmek neyin vasıflarından? Grububiyetin vasıflarından. Onun için Rabbil Alemin diye bitiyor ayetimiz. Namazım ve kurbanım. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh. Onun hiçbir şeriki Yok. yoktur. Onun ibadet konusunda buradaki nef yolunan, inkar olunan, reddolunan ortaklık, şeriklik hangi ortaklık? Rububiyette ortaklık mı? Hayır. Yok. Çünkü Allah-u Teala'nın rububiyette ortak olduğunu söyleyen insan var mı? Yok. Yok. Peygamberimizin azılı düşmanı Mekkeli müşrikler bile Allahu u Teala'nın yaratıcı olarak tek yaratıcı olduğunu, rızık veren olarak tek rızık veren olduğunu kabul ediyorlar. La şerike leh. Buradaki şerikinin olmadığı tevhidin kısmı hangi kısımdır? <gülüyor> Uluhiyet. Uluhiyet tevhidi. Ve bizalike işte bununla tu. Allah Resulü diyor ki bununla emrolundum. Yani Allahu u Teala'ya şirk koşmadan ibadet etmekle emrolundum. Ve ana avvelu'l muslimin. Hemen müslümanların ilkiyim. Ve ana avvelu'l muslimin. Peki buradaki müslümanların ilkiyimden kasıt nedir? Bu ümmetteki müslümanların ilkiyim. Yoksa Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan önce birçok Allah'a teslim olmuş, tevhidi tahkik etmiş, yaşanmış, hayata gelmiş insanlar var, öyle değil mi? Ha, müslümanların ilkiyim bu ümmet içinde. Muhammed ümmeti içinde. Müslüman olanların ilki kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet bu şekilde. Diyor ki Şeyhül İslam İbn Deymir rahimehullah: "Ve ma yajtami'u fi'n nahr izaa qaranahu'l imanu ve'l ihlasu min kuvveti'l yakin ve husnuz Hayvanı boğazlamak ile onu boğazlarken insanın kalbindeki iman ve ihlas bir araya geldiğinde ve bununla birlikte yakın, kalpteki yakın ve Allah Teala hakkındaki hüsnü zan bir arada olduğunda çok diyor acayip, hayret edilecek neler olur ortaya çıkar. Olaylar, semereler, neticeler ortaya çıkar. Yani kurban kesmek böyle hafif olunacak bir husus değil. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> fesal li rabbika ve anhar. Rabbin için namaz kıl ve anhar." Kurban kes. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Tabi Allah'ı tazim ederek, Allah için yapılırsa bu ibadet, kurban ibadeti ne oluyor? İbadet, tevhid oluyor. Şayet insanlar bunu Şeyh Efendilerini tazim etmek için, kabirleri, mezarları, türbeleri tazim etmek için, ağaçları tazim etmek için yaparlarsa özel günlerde ne olur? Şirk olur. Maalesef bugün insanlardan kendilerini Müslüman olarak nispet eden, İslam'a nispet eden insanlardan çoğu, bazı ülkelerde ne yapmakta? Böyle kurbanları türbelere nasıl getiriyorlar böyle? Sürükleye sürükleye getiriyorlar. O türbenin yanında ne yapıyorlar? Falanca veliye, falanca evliyaya kurban adıyorlar, kesiyorlar. Az sonra gelecek adak adama meselesi de. Muallif Rahimahullah Kur'an-ı Kerim'den bu ayeti zikrediyor. Kurbanla alakalı. Hadis ise la an مَنْ ذَبَحَ li اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki La'an Allah. Ne demek La'an Allah? Allah lanet etsin. Dua olarak da bunu anlayabiliriz. Bu manayı taşır. Yahut Allah lanet etmiştir. Her iki manada var. Yani Allah lanet etsin. Peygamberin duası, bedduası. La'an Allah. Yahut bunu şöyle de anlayabiliriz. Allah lanet etmiştir. Kime? Menzebeha li gayrillah Allah'tan başkasına kurban kesene Allah ne yapmıştır? Lanet etmiştir. İlim ehli kurbanı şu çeşitlere ayırıyor. Diyor ki büyük şirk olan kurban şirk olan kurban var. Bu taabbud maksadıyla, ibadet maksadıyla Allah'tan başkasına Allah yapılırcasına yapılıp kesilirse buna ne diyoruz arkadaşlar? Şirk. Şirket. Ve büyük şirktir bu. Büyük şirktir. Şirket. Kişinin bütün amellerini boşa çıkarır. İkincisi, küçük şirk olan kurban var. Nedir o küçük şirk kurban? Riya. Riya. Bravo. Gösterişi. Gösteriş için kurban kesiyor adam. Hayvanı almış pazardan. Kesin. En besile hayvanı almış. İnsanlar, vay be adama bak. Nasıl da kurban kesiyor her sene desinler diye. Riyâ. Buna da ne diyoruz? Küçük şık diyoruz. Bidat olan kurbanlar var. Üçüncü çeşit kurban çeşidi bidat kurban. Adam özel gecelerde, özel günlerde o dinde olmayan insanların özellik tahsis ettiği geceler bunlar. Bu gecelerde ne yapılması? Kurban kesmesi. Adam diyor ki bugün diyor mevlüt kandili 10 evet. tane kurban keseyim diyor. İşte bugün diyor gayb kandili 5 tane keseyim. Evet. Allah için kesiyor. Ama bu kurbanın hükmü ney? Bidat. Bu kurbanın hükmü bidat. Yok yenmez. Onun için kesilen kurban olmaz. Yani yenmez. Efendim? Hayır bu bidat. Burada şirk yok. Burada adam Allah için kesiyor. Allah'a yakınlaşmak için kesiyor ama elirlediği kestiği zaman dilimi bidat olan bir zaman. Yani bu, bu ikrama gidilmez. Bu ikrama da icabet edilmez. Anladık mı yani? Çünkü İlim diyor ki et-tabi'u tabi'. Asıl mesele bunun bid'at olmasıdır. Bir de bağlı olarak kesildiği için de yenmemesi gerekir. Ha, ama hani et getirilmiştir, verilmiştir. Bu et ne olur? İsraf edilir mi, edilmez mi? Bu ayrı bir mesele. Bunu ayrı bir şekilde incelenir. İlim ehline sorulur. Hani bunun israf edilmeyeceği alakalı fetva veren alimler var. Hani adam sana eti getirmiş, bırakmış kıymayı, köfteyi. E Sen şimdi bunu hani alıp atarsan bu taraflı israf olacak. Ama asıl itibariyle bu davete icabet etmek, gidip oradan yemek, caiz değil. Yemeyeceksin. Haram olan kurbanlar var. Adam kurban kesiyor, kan akıtıyor. Bunun etiyle içki içiyor mesela. İçki içiyor. Sofrayı kuruyor. Bu da nedir? Haram olan kurbandır. Beşincisi, mekruh olan kurban. Misafir geldiğinde, haddi aşarak imkanı olmadan insanın yahut imkanı var bir tane kesmeye on tane şey kesiyor. İsraf ediyor. hayvan kesiyor. Misafir ekram diye. Buna da ne diyor alimler? Yani mekruh ta ki haram derecesine de ulaşabilir. İsraf olacaksa. Mesela diyor ki alimler. Bir adam misafir gelecek. Senin durumun belli. Bu adama pilav pişirirsin. Tavuk pişirirsin. Misafir ekram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği teşvik ettiği bir salih amel. مَنْ كَانَ يُطْمِلُوا بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ دَيْفَهُ Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Misafirle ikram etmesin. Senin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman evde ne varsa o. Misafire verilecek. Sahabe de böyle değil mi? Evde ne varsa o. İmkanda ne varsa o. Sen gidiyorsun... Misafir ekram etmek için borç alıyorsun, kurban kesiyorsun. Alimler buna haram diyorlar. Bu şekilde. Tabi ödemeyeceğini ödeyeceğini biliyorsun. Bir gelirin var. O, o anda yanında yok. Ama bir gün sonra gelecek. Burada mekruhluk yok. Haramlık da yok. Dediği gibi Mustafa kardeşimizin adam faiz alıp giden var. Fa Veyahut da kredi kartıyla, faizle, borçla kurban alıp kurban kesen insanlar var. Bu da haram kısmına girer. Vacip olan kurban var. olan kurban var. Nedir o? Temettü kurbanı. Temettü kurbanı ne demek? Hacıların kestiği kurban. Kıran kurbanı var. Bir de ihtilaflı olan Udhiye var. Bayramda kesilen kurban. Bazı alimler bunu ne görüyor? Vacip görüyor. Müstehab olan kurban var. Sünnet olan kurban. Bu da az önce ifade ettik. Cumhur'un görüşü Udhiye. Bayram günü kesilen kurban. Ee, sadaka niyetiyle kesen. Adam kurbanı kesiyor, kanı akıtıyor. E, fakirlere dağıtıyor. Bu da sünnet. Bir de mubah olan var. Adam diyor ki 3 kişi toplanalım diyor. Kasaptan et almayalım diyor. Fatih abiden eti e, almayalım diyor. Fatih abiden diyor hayvanı alalım. Kendimiz keselim diyor. Eti paylaşalım diyor. Buna da ne diyoruz biz? Mubah kurban diyoruz. Demek ki kurbanlar kaç çeşit? Bu zikretimize göre 8 çeşit kurban var. Bir tekrardan hızlı bir şekilde sayalım. Şir, büyük şirk olan. İki Küçük şirk olan, 3 bidat olan, 4 haram olan, 5 mekruh olan, 6 vacip olan, 7 sünnet olan, 8 evet. mubah Mub olan Mub kurban. Bakın görüyor musunuz? İlim ehli nasıl ayırıyor kurban kesmeyi? Yani bu ilim ehlinin tafsilini, ayrıntısını alıp inceleyip okumazsak, kurban deyince aklımıza bir kurban bayramında kesilen ne gelebilir? Kurban gelebilir. İşte bu ibadette, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekir. İnanın bazı, yani bırakın bazıyı. Birçok böyle meşhur, İstanbul'da mesela türbelere gidin. Yanında ne var hemen? Bir adaklık, kurban kesme mekanı var, yeri var. En son biz bu Beylik beylik diyorum, Beykoz'da geçen sene ee, Yoşağı tepesinde oradan geçiyorduk. Dedik şuraya bir girelim bakalım. Yani Allah Müellif Rahim Allah'ın bu üç esasla zikrettiği Allah için yapılması, yalnızca Allah yapılması için gereken ibadetlerin çoğunu orada yapılırken gördük. Hatta müellifin burada zikretmediği bazı şeyler bile var orada. Mesela tavaf. Tavaf. Adamlar türbenin etrafında tavaflık tavaf edecek bir yer var böyle. Evet. Orada tavaf ediyorlar. Evet etrafında dönüyorlar. Tavaf yapılıyor arkadaşlar. Kurban adaklı kurban var. Gidiliyor orada kurban alıp orada kurban kesiliyor. Dua desen almış başını gitmiş, geçmiş. Tavaf diyoruz arkadaşlar alça. Mescit yapılmış. Mescidin binası mescidin kıblesi direkt neye denk getirilmiş? Kabire denk getirilmiş. Yani subhanallah. Allah Resulü haşa emretmez. Emretseydi mescitleri kabirlere doğru yapın diye. İnanın bu sünneti bu kadar olsaydı yerine getirmezdi insanlar değil mi? Ama emretmedi Allah Resulü. Ama nehyetti ya, yasakladı ya şeytan onları süsleyerek bakıyorsunuz ki bugün İstanbul'un birçok eski camisinde caminin önünde ne var? Caminin önünde kabir var, mezar var, türlü var. Evet. Birçok evlerin bahçesinde mezar girmiyor. Bu da doğru bir davranış değil. Sonra müellif Allah'ın son zikrettiği ibadete geliyoruz. Nezir. Ne demek nedir? Adak. diyor ki kavl ve delilü delilü nezri kıvluu teala nezrin adanın delili de şudur yufuna bin nezri onlar adaklarını ağarlar yerine getirirler ifa ederler adaklarını yerine getirirler ifa ederler yufuna bin nezri ve yahafuna yomen onlar korkarlar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 Kurban keseceğim diye adak adarsa buna mekruh dedik. Peki bunu yerine getirmenin hükmü ney? Bunu yerine getirmenin hükmü ney? Fars. Adak yerine getirmek Fars. Bin nevri. Onlar ki adaklarını ne varlar diyor? Yerine getirdiler. Hoş bir şey değil. İnsanın böyle mukayyet adak adaması. İnsanın mukayyet adak adaması. Hoş bir şey. Tabi, dedik ya, adak allah Teala'yı tazim ederek yapılan bir ibadet. Allah'ı tazim ediyorsun, diyorsun ki Allah için ben bir gün oruçlayacağım. Eğer bu ibadet Allahu u Teala'ya değil de allah Teala'dan başkasına sarf edilirse işte deminden örnek verdik ya birçok türbenin yanında ne var? Türbenin yanında adaklık kurbanlar var. Adam adak adamış. Çocuğumun işte gözleri görürse Yuşa'a tepesinde diyor mesela. Yuşa'a aleyhisselama kurban keseceğim, adak keseceğim diyor mesela. Böyle adak adamış. Şirk. Var mı? Oo, Anadolu'da filan Çakır abi bilir. Değil mi? Ankara'da, Nide'de, Nevşehir'de ne bileyim. Anadolu'nun birçok kentinde bir sürü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 Hada'ı zikretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men nezere en yuti'allaha fel yuti'hu Kim Allah'a itaat etmek için adakta bulunursa ne yapsın? Ada'ını yerine getirsin. Ne dedik deminden? Eğer adak, mukayyet adaksa mekruh. Ancak yerine getirmek farz. Ve men nezere en ya'siyehu Kim Allah'a isyan etmek için adak adarsa فلا يعصي هي، ما يخطئ مسح، يشيان مسح، ينعيت مسح، يقول إيلي مهل، ما يبغى هذا الادم، الله يشيان، دير يقول مثلاً، مرضي يشيل، اثنين كده برايتشام، ندي، ما يبغى يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، ما يبغى، Tabi ilki köle azat etmek. Sonra on fakir, on fakir giydirmek ya da Giydim. doyurmak. Bunlara gücü yetmez ise üç gün oruç. oruç. Genelde üç gün orucu insanlar nasıl biliyor? Yemini bozdun hemen oruç tut. Hayır. Yemin kefareti köle azat. Yahut yapamıyorsan on kişi giydir, giydir, giydir, doyur. Giydir yahut doyur. Bunları yapamıyorsan o zaman nereye geçiliyor? Üç gün oruca geçiriyor. Peş, peş. peş peşe olması sünnet. Peki bir adam bir adam Yuşa tepesinde Yuşa kabrine adak adarsa adak adadı. Sonra da öğrendi ki bu adayı yerine getirmemesi lazım. Bunun keffareti nedir? Keserse şirk olur. <gülüyor> adam Yuşa tepesinde kurban keseceğim dedi. Yuşağ tepesinde kurban keseceğim dedi. Evet. Nedir bunun şeyi? Bir evet. ha? Ne orada, kesmesin bir bir orada kesmesin hocam. Başka bir yerde kesmesin hocam. Başka bir yerde kesmesin hocam. Kesmeyecek. Ee, adam şey, evet. kurban kesmek için adadı. Yuşa için adadı. ve Orada kesecek. Böyle bir adak var. Çakır evet. abi dinliyor musun? Bu adamın kefareti nedir? Kesmeyecek Bu, mi? Kesecek. Şimdi deminden dedi ki Allah'a isyan etmek için ama Allah'a adak adayanın kefareti yemin kefaretidir. adam Allah için değil Yuşa için, birisi için adak adadı. Bu adak şirk. Bunun kefareti nedir? Diyor ki eli bunu temizleyecek bir kefaret yok bu şirk. Bunun kefareti tövbe. Bunun kefareti kelime-i tevhid. Bunun kefareti öyle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 Onu ilk alimlere sorduğumuz zaman kimileri mazerettir diyor. Kimileri de hayır mazeret değildir diyor. Yani mazeret görmeyen birçok alim var. Cehaleti mazeret görmeyen birçok âlim var. Mazeret gören birçok var. Mazeret gören, dinleyelim. Mazeret gören de birçok alim var. Yani e, onun için mesele tehlikeli mesela mesele. Olayı şahıslara indirdiğimiz zaman yani tehlikeli mesela mesele. Çok tehlikeli mesela mesele. Adamı götürecek mi mesele? Hocam, o, mazeret görenler cehalet diyor. Yani adamın yaşamış olduğu toplumdaki kötü alimlerin bunu ibadet olarak göstermesi. işte yani e, bunlar e, salih kullardır, evliyalardır gibi teviller diyor diyen bunu gören ilim ehli var. Önemli olan bizim bu meselede cehalet özür mü değil mi değil. Bunun büyük şirk olduğunu bilmemiz. Bunu yapanın müşrik olacağını bilmemiz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 Üç esas dersimize devam edeceğiz. Ee, i̇kinci aslı. El asbussani ma'rifetu dinil İslam bil edille. İslam dininin delilleriyle bilmek. Yani biz şu anda burası bir dershane olarak düşünün. Nereye hazırlık yapıyoruz? Sınav neresi? Sınav kabir. Kabir sormuş. Dershaneye kayıt ücretsiz. Dershaneye kayıt ücretsiz. Okutulan kitap tek bir kitap. Üç esas kitabı. Allah bizlere... kabirde bu sorulara doğru cevap vermeye nasip eylesin. Bu üç esası, üç aslı dünyada öğrenip onun gereğince amel eden kullarından eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah ente esteğfiruke ve töbüleke.